seru ada terbir resad bismillah başlıyoruz bismillah elhamdülillah ve's salatu ve's selam ala rasulillah ve sahbihi ecmaîn amma ba'd hamt ademlerin rabbine salat ve selam Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin ve onun tahir güzül ashabının üzerine olsun kardeşlerim. Allah izin verirse bugün yine sedef Salihin akidesine devam edeceğiz. İnşallah geçen hafta sizlerle beraber hatırlarsanız kadere iman konusuna değinmiştik. Ve kadere imanın bir vacip olduğunu hatırlatmıştık. Sonra onun dört mertebesinden bahsetmiştik. Birinci mertebe ilimdi, ikinci mertebe kitabet dediğimiz yazıydı üçüncü mertebe irade ve meşiyetti ve dördüncü mertebe halk dediğimiz yaratma bunun da üzerinde durmuştuk değil midris allah Alem sayfa 136 bende 136 Allahu Teala şöyle buyurmaktadır Furkan 2 ayetinde kaldığımızı hatırlıyorum doğru mu? Evet. peki şimdi İbrahim Hoca'dan dinliyoruz Allah'ın kader kaderle alakalı bu dersimizi İnşallah bitirmeyi amaçlıyoruz. Rabbim bize kolaylık versin. Evet devam ediyoruz. Her şeyi yaratan ve her şeyin varlığını bir ölçüye kadere göre belirleyen odur. Kurban 2. Evet hatırlarsanız biz geçen hafta cebriye ve kaderiye kolu üzerinde durmuştuk. Ehl-i sünnet ve cemaatın da bu iki kolun ortasında vasat olduğunu söylemiştik. Her zaman dedik ehl-i sünnet ve cemaat vasat bir ümmet olmuş. Ve merkezde olan bir akide olmuş demiştik. Hatta haricilerle mürciyenin de arasında Kaderiye ve Cebriye'nin arasında olduğunu söylemiştik. Kaderiye biliyorsunuz insanın mutlak iradesini doğrulayan Allah Subhanahu ve Teala'dan iradeyi nef bir topluluktu. Cebriye ise tam aksini yapan Allah Subhanahu ve Taala'nın iradesini mutlak gören insanın iradesini de Kardeşlerim, özgürlüğünü de reddeden, mecburen Allah'ın kendisine levh-i mahfuzda yazmış olduğuna iradesiz bir şekilde yapacağına inanan bir topluluktu. İki topluluk da Ehl-i Sünnet dışı topluluklardı. Biz demiştik ki ehl Sünnet ve Cemaat'a göre Allah Subhanehu ve Teala hayır ve şerri yaratır. Ancak Allah'ın şerri yaratması ondan razı olması demek değildir. Allah Subhanehu ve Teala'nın Bakın burada fiilleri de yaratan olduğunu söylemiştik. İnsan ise fail demiş, tercihini, iradesini kullanan demiştik. Ancak Cebriye'de ve Kaderiye'de böyle bir inancın olmadığını da hatırlatmıştık. Onlara göre Kaderiye'ye insan kendi fiillerinin yaratıcısıdır. Oysa Allah subhanahu ve teala, şimdi ayetler geliyor. Bu iddiaları kardeşlerim ne yapıyor? Cevaplandırıyor kitabında bu meselelere açıklık getiriyor. Gelin hep birlikte okuyalım. Bakın bu konuda birinci dediği... "Vahhaqa kullu şeyin feqadderehu takdira." Her şeyi yaratan ve her şeyin varlığını bir ölçüye, kadere göre belirleyen odur. Furkan suresi 2. ayet-i kerime. O halde yerde ve gökte olup biten hayır olsun, şer olsun, hangi amel veya hangi şey olursa olsun onun yaratıcısı kimdir? Allah'tır. O zaman Kaderiye'nin bu görüşü bu ayetle çürütülmüş oldu mu? Yani insan kendi amelinin, fiilinin yaratıcısıdır. Kendi eliyle onu yapar. Allah Subhane ve Taala'nın bir kudreti, iradesi yoktur, inancı bu ayetle çürütülmüştür. Evet, devam ediyoruz. allah Teala yaratma ve var etme konusunda tek ve eşsizdir. O istisnasız her şeyin yaratıcısıdır. Nitekim o şöyle buyurmaktadır: Allah her şeyin yaratıcısıdır. O her şeye vekildir. Evet. Ümer 62. Güzel. Allahu şeyin. Allah tüm şeylerin yaratıcısıdır. Tüm şeyler dediğimiz zaman aklımıza ne gelir? Her şey. Her şey. Yerde ve gökte olup biten her şey. Sözlerimiz, amellerimiz değil mi? Hepsini yaratan kimdir? Allah. Benden şu an bir söz çıktı. Veya şu an ben bir eylem yapıyorum, harekette bulunuyorum, bir amelde bulunuyorum. Şu an bir ders veriyorum değil mi? Bütün bunları şu an yaratan kim? Allah. Allah'ın bunlardan habersiz olması düşünülebilir mi? Düşünülemez. Allah'u khaniku kulli şeyin. Allah her şeyin yaratıcısıdır. Bu yaratma işinde istisna kıldı mı Rabbun alemin? Yani insan kendi fiillerinin yaratıcısıdır diye ayette böyle bir istisna var mı? Yoktur. Evet bu açık bir delildir. Evet. İşte Rabbiniz bütün bunları yapan, her şeyi yaratan Allah'tır. Zalikumullahu rabbukum haliku kulli şeyin. İşte Rabbiniz bütün bunları yapan, her şeyi yaratan Allah'tır. Bu ayette. Açıktır. Devam ediyoruz. Allah'ın dışında size rızık verecek bir yaratıcı var mıdır? Fatır 3. Hel min halikin gayrullah yerzukukum mine's semai vel ard. Allah'ın dışında size rızık verecek bir yaratıcı, bir halık var mıdır? Allah bize soruyor. Yerlerde ve göklerde bizi rızıklandıran kimdir? Allah. Allah. Yani onun dışında bir yaratıcı var mıdır? Yoktur. O halde ayetler açık. Yani Allah bizim fiillerimizi, amellerimizi yaratandır. Kaderiyenin iddiası çürüktür, batıldır. Kur'an'a muhaliftir. Devam ediyoruz. allah Teala kulların ve onların fiillerinin yaratıcısıdır. Hayır ve şer, küfür ve iman, <gülüyor> masiyet cinsinden dünyada cereyan eden her şeyi o dilemiş, takdir etmiş ve yaratmıştır. Nitekim şöyle buyurmaktadır. Allah'ın izni olmadıkça hiç kimse iman edemez. Yunus 100. Evet. Bakın bu cümlede Allah Subhane ve Teala açık bir şekilde yaratıcı olduğu ifade ediliyor bu cümlede. Yani Allah Subhane ve Teala da dileme. Biz buna ne diyorduk? Meşiyet, irade. Aynı zamanda takdir, kaderi belirleme. Aynı zamanda yaratma. Bütün bunlar dört mertebeden üç tanesi. Aynı zamanda Rabbul Alemin yarattığı şeylerin kitabetini de yazmıştır. Levh-i Mahfuz'da kayıtlı bulundurmaktadır. O halde hayır olsun, şer olsun Allah tarafından yaratılır. Deminden beri bunları söyledik. Bakın bu konuda bir ayet daha delil getirilmiştir. Ve ma kaneli nefsin en tutmine illa bi izni. Bi izni. Yani bakın ayette Allah Allah'ın izni olmadıkça hiç kimse iman edemez. Ne anladık bu ayetten? Demek ki Allah İzin verdiği takdirde kullar iman ediyor. mefhum muhalefe dediğimiz bunu zıttı olan nedir? Allah izin verdiği müddette de insanlar müddetçe de sapıklığı o zaman seçmiş oluyorlar. Ancak burada Allah kullarına izin verdiyse iman etti, izin verdiyse delalete düştü nasıl anlaşılacak? Kullar iradelerini kullandığı oranda Allah o iradelerine göre kolaylaştırdı ve onların amellerini yarattı daha önce üzerinde durmuştuk. Yoksa Allah şerden razı olur mu? Olmaz. Zaten biraz sonra e, konular geldikçe bunların üzerinde duracağız. Devam edelim. De ki Allah'ın bizim için yazdığından başkası asla bize isabet edemez. Tövbe 51. قُلَّنْ illa ma مَا كَتَبَ اللّٰهُ لَنَا هُوَ مَوْلَانَ وَعَلَى اللّٰهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ Ayet açık. Değil mi kardeşler? Ayette neyi görüyoruz? Deki Allah'ın bizim için yazdığından başkası asla bize isabet edemez. Tövbe elli bir. Demek ki ne yazılmışsa o bizim başımıza geliyor. Yazılan ne? Amellerimiz. Hayır olsun, şer olsun. Nerede yazılı? Levhi <gülüyor> mahfuzda. <gülüyor> bu bizim imanımızdır, akidemizdir. Biz bu akidenin dışında başka bir akideye sahip değiliz. İşte bu ehli sünnet ve cemaatin doğru... Yoludur bir başka değil. Habu sizi de yaptığınız şeyleri de yaratan yüce Allah'tır. Saffat 96. Bu ayet çok daha açık. Vallahu khanaqakum ve ma Allah sizi ve ma ta'melun yaptıklarınızı da yaratandır. Ne yapıyoruz? Örneğin namaz kılıyoruz, oruç tutuyoruz, değil mi? Kitap okuyoruz. Dua ediyoruz. Ve Allah korusun birileri şer amelde bulunuyor, kötülükte bulunuyor. Şirk işliyor, tevhidin dışına çıkıyor. mahiyette bulunuyor. Bütün bu yapılanları yaratan kim? Allah. Rabbul Alemin. O halde ayet açık bir şekilde bunu ifade ediyor. Devam edelim. ehl sünnet ve cemaat Allah-u Teala'nın itaati sevdiğine, onu emrettiğine ve ona karşılık olarak mükafat vereceğine öte yandan masiyetten hoşlanmadığına, onu yasakladığına ve ona karşılık olarak da ceza vereceğine, dilediği kimseyi lütfuyla hidayete ilettiğine, dilediği kimseyi de adaletiyle saptırdığına iman ederler. Evet, Allah subhanahu wa ta'ala dilediği insanlara adaleti gereği, sapıklığı istediği için delaleti verir, lütfuyla da rahmetiyle de istediği için hidayetin yollarını açar. Allah iyiliği sever, Şerden razı olmaz. Allah kötülüğü sevmez. Asla Allah Subhanahu ve taala şerri kötülüğü haramı, şirki bidati kullarına emretmez. Eğer emredecek olsaydı neden Kur'an indirdi? Neden Resul gönderdi? Neden tevhidi beyan etti? Neden şirkten sakındırdı? O zaman bu soruların cevabını bulmak mümkün değildi. Bakın açık bir şekilde bu konuda delillerimiz var. Evet. Eğer küfrederseniz bilin ki Allah'ın size ihtiyacı yoktur. Ama kullarının küfre sapmalarına da razı olmaz. Eğer şükrederseniz bundan razı olur. Hiçbir kimse başkasının günah yükünü taşımaz. Zümer 7. İntekfuru inna ankum li kufra in teşkuru yardahu lekum ve la Eğer küfrederseniz bilin ki Allah'ın size ihtiyacı yoktur. Yani küfür yolunda gidenler gitsin. Allah onlara muhtaç değil. Ama kullarının küfre sapmalarına razı olmaz. Ayet açı. Bakın burada. ve la yardal ibadihil kufra. Allah kullarının küfür işlemesinden razı olmaz. Peki neden razı olur? Ve in teşkuru yardahu Eğer şükrederseniz ondan razı olur. Kulluk ederseniz ondan razı olur. İbadet ederseniz ondan razı olur. Bakın ayetler açı, Demek ki Allah iyiliği sever, kötülükten hoşnut olmaz. Allah küfrü ve isyanı ve haramı bize kerik göstermiştir. Ama neyi bize güzel göstermiştir, hoşluk göstermiştir? İyiliği, salih amelleri, tevhidi, sünnete bağlanmayı, hadislere bağlanmayı... Sedefin tabiinin, tebe-i tabiinin yoluna sımsıkı sarılmayı emretmiştir. İman esaslarını emretmiştir. Yani namazı, orucu, zekatı emretmiştir. Bunlardan razı olmuştur. Ayet açık. O halde Allah subhanehu ve ta'lanın küfrü yaratması demek ondan razı olması demek değil. Allah'ın razı olduğu bu ayette açıkça, iyilikler ve salih amellerdir, güzellikler, tayyibat dediğimiz güzel şeylerdir. Kuran'ın bu açık beyineleri karşısında hala nasıl sapık bir yol izleyebiliriz ki, değil mi kardeşler? Kuransa, Kuran'dan ayetlerle bakın, ehli sünnetin kader inancı açık bir şekilde beyinelerle ortaya konulmuştur. Devam edelim. Şunu bilin ki Allah'ın Resulü sizin aranızda bulunmaktadır ve şayet o birçok işte size uysaydı haliniz yaman olurdu. Ama Allah size imanı sevdirdi ve onu kalplerinize güzelleştirdi. Küfürden, fasıklıktan ve isyandan ise sizi iğrendirdi. İşte Allah'tan bir lütuf ve nimet olarak doğru yolda yürüyenler böyle olanlardır. Hucurat 7. Bu ayet de çok açık değil mi kardeşler? وَلَكِنَّ اللّٰهَ حَبَّبَ اِلَيْكُمُ Ama Allah size imanı habbebe ileykum sevdirdi. Neyi sevdirdi? Bilmiyorum. Ayet açık. <gülüyor> El imane ve zeyyenehu fi kulubikum. Ve onu kalbinizde süsledi. Yani onu kalbinizde sevdirdi ve süsledi. Ona ulaşmayı sürekli sizin azminize, hırsınıza, kalbinize koydu, yerleştirdi. Ve karra alekumul kufra. Allah sizden Küfürden de razı olmadı. Yani küfürden de aynı şekilde sizi sakındırdı. Küfürden sizi sakındırdı. Küfrü de kerih gösterdi. Ayet devam ediyor. Vel fusuka. Fuskuda. Yani Allah'ın emrettiklerini bilerek terk etmeyi de Allah size yasak kıldı. Kerih gösterdi. Vel isyane. Ona masiyette bulunma isyanda bulunmayı da kerih gösterdi. İşte onlar Raşit olanların ta kendileridir. Ayet açık değil mi kardeşler? İmanın sevdirildiği, küfrün kerih gösterildiği ve kalbimize imanın süslendirildiği şirkin de nefretle, kerihle bakmamız için konulduğunu görüyoruz. Bu halde Rabbul Alemin ayetlerinde bize asla ve asla yarattığı şer olsun, kötülük olsun, şirk olsun onlardan razı olmadığını haber veriyor ehl yani sünnetin yolu doğru bir yoldur. Devam ediyoruz. Evet. Bu konuda ekleme yapmak isteyen var mı kardeşler? Var mı ekleme yapmak isteyen? Devam ediyoruz. Evet. Allah-u Teala'nın saptırdığı kimsenin kendini savunmak için ileri sürebileceği hiçbir gerekçesi ve özrü olamaz. Çünkü allah Teala hiçbir bahane bırakmamak için peygamberler göndermiş kulun amelini de kendisine izafe ederek bunun kendi kesbi kazancı olduğunu söylemiş ve onu ancak gücünün yettiği şeylerle yükümlü tutmuştur. Nitekim o şöyle buyurmaktadır. Evet, Allah subhanehu ve ta'ala saptırduğu kimsenin kendini savunmak için ileri sürebileceği hiçbir gerekçesi ve özrü olamaz. Yani bir insan eğer kendini batıl bir yola yönlendirmişse, küfre yönlendirmişse, şirkin yolunda gidiyorsa, içki içiyorsa, kumar oynuyorsa, haram işliyorsa, zina ediyorsa, faiz diyorsa, burada suçlu kim? Allah mı? Yoksa o mu? Kişinin kendi seçimleri, tercihleri, talepleridir. Allah Subhanahu ve ta'ala demin ayette okuduk onlara küfrü, şirki, haramı, kerik gösterdik diyor peki bu insanın Rabbinin huzurunda bir gerekçesi bir özrü olabilir mi Allah subhanahu ve teala'ya kendi günahlarının faturasını kesme yetkisi var mı yarın mahşer gününde defteri ona verildiğinde defterinde suçlu olan Allah mı diye yazılacak kendi nefsim mi olacak hangisi olacak nefsi. kendi nefsi yani Allah subhanahu ve teala o zaman neden Peygamber gönderdi neden kitap indirdi neden Resul gönderdi? Neden sizler bu doğru yoldasınız? Neden onlar şeytanın yolundalar? Neden onlar şirkin içindeler? Neden onlar masiyetin içindeler? Neden siz içkiden, kumardan, faizden, zinadan uzaksınız? Neden onlar bunları yapıyor? Demek ki Allah Subhanahu ve ta'ala bizi küfre ve şirke mecbur bırakmadı. Demek ki eğer siz iradenizi hayır yolda kullandıysanız, bu sizin seçiminizden dolayı Allah da seçiminizi size kolaylaştırdı, yarattı. Kaderi böyle anlayacağız. Bunun ötesinde başka bir şey anlamaya gerek yok. Zorlaştırmayalım, kolaylaştıralım. Bazen kendi zihnimizde zorlaştırmaya çalışıyoruz. Dolayısıyla kardeşlerim, dostlarım bakın, ayet açık bir şekilde bunları ortaya koyuyor. Bakın insanın kendi seçiminin haram yolda, küfür yolda, Böyle bir seçim olduğu takdirde suçun kendisinde olduğuna dair, bakın ayetler delil de geliyor bakınız. Şimdi ayetler göreceğiz arkadaşlar, kardeşlerim açık bir şekilde kişi kendisinde araması gerektiğini Allah haber verecek. Suçu kendisinde araması gerektiğini söylüyor. Dinleyelim ayetleri. Evet. Bugün herkese kazandığının karşılığı verilir. Bugün haksızlık yoktur. 17. el kullu nefsin bima kasebet la zulme el-yevma. Bakın ayet açık değil mi? Bugün herkese kazandığının karşılığı verilir. Bima kasebet. Kazandığının, yaptığının, ettiğinin karşılığı verilir. Allah Subhanahu ve Taala mutlak adaleti gereği kullarının zulmü seçmesinden dolayı o cezayı veriyor. Bura çok önemli. Allah kuluna zulmetmez, Allah mutlak adaleti gereği, mümine de olan rahmeti gereği, hayır yolda dünyada çile çekmiş olanlara cenneti, şer yolda da gitmiş ve dünya sefası yapmış, zevki sefa etmiş, nefsinin peşinde gitmiş olanlara da bime kesebet, bime kesebet yaptıklarından dolayı ceza veriyor. Bu Allah'ın mutlak adaletinden dolayıdır. Siz de Rabbinizin yolunda giderseniz, yoluna yolunda giderseniz bir merkez yaptığınızdan dolayı da size mükafat verecek Kur'an'da çelişki yok. Kur'an'da asla asla asla bir taarruz yoktur. Elhamdülillah ehli sünnetin yolu delille, beyineyle, isnatla, hüccetle bakın Kur'an'a dayanıyor. O yüzden ehli sünnetten sapmak, Kur'an ve sünnetten sapmak. Şimdi beni dinleyenler var. Tutucu olduğunu söylüyor. Ehli sünnet ehli sünnet ehli sünnet ne kadar yüceltiyor diyorlar. Çünkü ehli sünnet Kur'an ve sahih sünnettir. Bir insan ehli sünnete muhalefet ettiğinde Kur'an'a ve sünnete muhalefet etmiş oluyor. Şimdi diyecekler vay ben şu sapağa bak diyecekler. Tabi bizim büyüdüğümüz, geliştiğimiz, okuduğumuz deryaları, okyanusları, denizleri bunlar görmediler. Bireleri gencecik yaşlarında Kur'an'a sünneti muhalefet ediyorlar. O halde ortaya koyduğumuz deliller açık ve nettir kardeşler. Değil mi? Değil mi Zeyn alacağım? Delillerimiz kuvvetli değil mi? Evet. Hamdülillah. Yani bunlar benim delillerim değil. Ebu Bekir. Allah'tan ve önden gelen deliller. Değil mi İbrahim? Evet. Var mı bir şüphemiz akidemizde? Kesinlikle. Gururluyuz değil mi? Evet. Hamdülillah. Gururlu kardeşler? Evet. Tekbir. Bir. Allah Tekbir. Allah Tekbir. Allah Tekbir. Allah'a Allah vakıf. Bak emrah parmaklarını kaldırıyor böyle. İnşallah hocam. İnşallah, İnşallah. Allah hepimizi cümlemizi ahirette de böyle güzel Peygamber'in etrafında toplama müminlerden iyidesin. İnşallah. Ve ashabla beraber oturmayı, tabi'inle beraber oturmayı. İmam Ebu Hanife, İmam Şafii, İmam Malik, Ahmet bin Hanbel gibi onların iman ettiği yolda giden müminlerden eylesin. Amin. Allah bize sebat versin, ayaklarımıza güç ve kuvvet versin. Amin. Allah göz açıp kapayıncaya kadar bile olsa selefin yolundan ayırmasın. Amin. Kardeşler Rabbim inşallah bizi muvaffak etsin. Evet İbrahim. Peygamber <gülüyor> Ashab, Tabi'in ve Ekbal-ı akidesiyle bizlerin akidesinin arasında zerre kadar fark yoktur olmaması gerekiyor. Evet. Zaten olursa problem burada olur. Yani. Ama amelde ise muhakkak bir fark olmak zorunda. Bu Tabi yani. tamam. amelde İmam Şafi, İmam Malik, İmam Ahmet bin Hanbel, İmam Ebu Hanife hadisleri farklı anlamalarından dolayı farklı bir amellere yönelmişlerdir, bakışlara yönelmişlerdir. Bütün bunlar bizim zenginliklerimizdir, miraslarımızdır, kültürlerimizdir, fıkıhlarımızdır. Biz bunlara karşı saygılıyız, hürmetliyiz ama tabi birilerinin bakış açıları bizim gibi değil. Hemen diğer delilde devam ediyoruz. Şüphesiz ki biz insana doğru yolu gösterdik. Artık ister şükredici olsun, isterse de nankör. İnsan 3. Açık değil mi deliller? İnne هَدَيْنَا هُسَّب۪يلًا şüphesiz ki biz o insana yolları gösterdik doğruyu gösterdik hidayetin yolunu beyan ettik imme şakiren ve imme kefura yani artık ister şükredici olsun Muhammed Aksoy hocam ister küfredici olsun yani Allah kendisine iki yolu beyan ettik diyor iki yoldan birini seçtiği takdirde onun yaratan kimdir Allah ayet açı evet devam ediyoruz Müjdeleyici ve uyarıcı olarak peygamberler gönderdik ki insanların peygamberlerden sonra ileri sürecekleri bir bahaneleri olmasın. Nisa 65. Rus'unen mübaşşirine ve munzirine li'en la yekûne linnâsi alâllâhi hüccetun ba'da rusul Ayetin güzelliğine bak Hasan. Rabbimin kelamının güzelliğine bak. Müjdeleyici ve uyarıcı olarak peygamberler gönderdik ki insanların Peygamberlerden sonra ileri sürecek mazeretleri, gerekçeleri, bahaneleri olmasın. Allah subhanahu ve teala insanlar bahane üretmesinler diye müjdeleyici ve korkutucu peygamberler göndermiştir. Demek ki müjdelemek ve korkutmak. Müjdelemek cennet ne? Korkutmak azapla. Resuller görevini hakkıyla yerine getirdi. Yani hidayetin yollarını gösterdi. Ve şirkin de yollarını beyan ettiğine. Artık kim bu ikisinden birini seçer, iradesini kullanırsa Allah da o yolu yaratır. Ve yarattığı o yolda gittiği için de Allah ya mükafat ya da ceza verir kardeşlerim. Devam ediyoruz. Allah kendisi ancak gücünün yeteceği ile mükellef tutar. Bakara 286. La yukellifullahu nefsen illa Allah herkesi ancak gücünün yeteceğini yükler. Allah Subhanahu ve Teala gücünün üzerine bir güç yüklemez. İnsanları Allah Subhanahu ve Teala küfrü ve şirkem retmez. Böyle bir şey olabilir mi? Olmaz. Ayet açık. Evet. Artık dileyen iman etsin, dileyen küfür etsin. Kev 29 Dileyen iman etsin Dileyen küfür etsin Yani Kur'an'da bir inanç özgürlüğü var Peki bu özgürlük ne anlamda? Yani dileyen küfür yolda gitsin Allah razı mı oluyor? Dileyen şirkin yolunda gitsin Allah razı mı oluyor? Yani Allah adeta küfür yolunda giden gitsin razıyım Şirkin yolunda giden gitsin razıyım İman yolunda giden de gitsin ondan da razıyım mı diyor yoksa kendisine yol beyan ettik. Bu ikisinden birini seçerse ona göre akıbeti olur. Küfrü seçtiğinden dolayı cezayı tevhidi seçtiğinden imanı hakkı seçtiğinden dolayı da Fatih kardeşim mükafatı görür deniliyor değil mi? Bazı insanlar burada diyorlar ki işte Kur'an'da inanç özgürlüğü dileyen naik olur. Dileyen komünist olur, dileyen kemalist olur, dileyen demokrat olur, dileyen demokrasiye tapar, dileyen Allah'a tapar, dileyen şeytana tapar, dileyen ateşe tapar, dileyen insan ağaçlara tapar, güneşe tapar, futbola tapar, istediğine tapar. Bırakın, tapmaları konusunda adamlara Allah'ı dayatmayın diyorlar. Bana bile yazıyorlar. Bana böyle mesajlar geliyor. Yani ateistler var, böyle insanlar var. Allah'ım diyor özgür bıraktığı kulları siz niye için mahkum ediyorsunuz? Böyle diyorlar. Çünkü Kur'an mahkum etmedi diyor. Allah özgür etti. Kur'an özgür kıldı. Ne diyor bakın Kur'an